1956, numaralı konu, Hz. Peygamber hayattayken Muaz'ın bir şeytanı yakalaması, evet, kulağıma geldiğine göre Muaz bin Cebel, Resulullah zamanında bir şeytan yakalamış kendisine giderek, kulağıma gelmiştir ki sen peygamber zamanında bir şeytan yakalamışsın, dedim, Muaz şunları anlattı, evet, tuttum, Hz. Peygamber bana zekat hurmalarını teslim etmişti, ben onu bir odam vardı, oraya koydum, fakat her gün orada eksildiğini görüyordum, bu durumu Allah'ın Rasulüne arzandı ettim, bana, o şeytanın işidir, onu gözle, dedi, onu geceleyin bekledim, gecenin bir kısmı geçtikten sonra o bir fil suretinde geldi, kapıya yaklaşınca başka bir şekle bürünerek kapının deliğinden geçti, hurmaya yaklaşarak yemeye başladı, elbisemi üzerine atarak onu yakaladım ve, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok, Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür, dedim ve devamla, ey Allah'ın düşmanı, sen sadaka hurmalarına geldin, onu mu alıyorsun, halbuki fakirler senden daha fazla Fazla hurmalara müstahaktır, kesinlikle seni Rasulullah'a götüreceğim, o da seni rezil edecektir, dedim. Bunun üzerine o bana bir daha gelmeyeceğine dair söz verdi. Sabahleyin Rasulullah'a gittim. Bana esirini ne yaptın? diye sordu. Ben de bana söz verdi, gelmeyecektir, dedim. Hazreti Peygamber, o gelecektir, bekle onu, dedi. İkinci gece yine onu bekledim. Aynen geldi. Ben de onu aynı şekilde yakaladım. Bana bir daha gelmeyeceğine söz verdi. Ben de onu bıraktım. Sonra Rasul Resulullah'a gittim, baktım ki birisi, Muaz nerede, diye bağırıyor, Hazreti Peygamber'in yanına varınca, ey Muaz, esirin ne yaptın, dedi, ona durumu anlattım, yine Resulullah bana, o gelecektir, kendisini gözetle, dedi, üçüncü gece onu bekledim, yine geldi, tekrar yakaladım ve, ey Allah'ın düşmanı, bana iki defa söz verdin, bu üçüncüsü oluyor, kesinlikle seni Resulullah'a götürüyorum, o seni rezil edecektir, dedim, bana, ben çoluk çocuk sahibi bir şeytanım, Musaybin'den buraya geldim, eğer oradan buraya kadar bir şey bulsaydım sana gelmezdim, biz arkadaşın peygamber oluncaya kadar bu şehirdeydik, peygambere inen iki ayet bizi buradan kaçırttı, biz Nusaybin'e gitmek zorunda kaldık, o iki ayet nerede okunursa şeytanlar oraya giremezler, eğer beni bırakırsan sana iki ayeti öğretirim, dedi, ben de tamam, dedim, o ayetler, ayet El-Kürsi ile Bakara suresinin sonu olan Amener Rasulü ayetleridir, dedi, bunun üzerine onun yakasını bıraktım, sonra olanları Hz. Peygamber'e anlatmak için gittim, Hz. Peygamber'in münadesi, Muaz bin Cebel nerede, diye bağırıyordu, Hazreti Peygamber beni görünce, esirini ne yaptın, dedi, ben de, ey Allah'ın Resulü bana şu şu ayetleri öğrettiği için onu bıraktım, dedim, Hz. Peygamber, habis doğru söylemiş, dedi, ondan sonra bu iki ayeti okumaya devam ettim, hurmalar bir daha eksilmedi.